20. Üçüncü cilt 36. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numan'a rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Kabir azabına inanmayanların şüphelerini gidermek için yazılmıştır. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Kabirde azap yapılacağı sahih ve meşhur hadisler ile hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirilmiş iken çok kimsenin bunda şüphe ettiği hatta inanmadığı böyle şey olamaz dediği görülüyor. Kabre konulmamış ölüleri hareketsiz ve bırakıldığı gibi gördükleri için mezarda azap olduğunda şüphe ediyorlar. Meyyite azap yapılsaydı canı yansaydı dirilerde olduğu gibi çırpınır, hareket ederdi diyorlar. Buna cevap olarak deriz ki kabir hayatı veya alemi berzah hayatı denilen meyyitlerin hali dünyadaki dirilerin hayatı gibi değildir. Dünyanın nizamı, düzeni için buradaki hayatta hem his yani duygu hem de irade ile hareket vardır. Berzah, kabir hayatında ise hareket etmek lazım değildir. Hatta berzah aleminde hareket olmaması lazımdır. O hayatta bulunanların elem ve azap duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Görülüyor ki berzah hayatı yani kabir hayatı, dünya hayatının yarısı gibidir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diri iken olan bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için, gömülmemiş ölüler, berzah hayatında oldukları için, azabı ve elemi duyarlar ve hiç hareket etmez, kıpırdayamazlar. Hep doğru söyleyici olan, muhbir-i sadıkın, aleyhi ve Ala âlihis salavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmelüha, doğru söylemiş olduğu, Böylece anlaşılmaktadır. Şunu da bildirelim ve şüpheleri kökünden giderelim. Peygamberlik makamı, aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki, bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akliyle ile anlaşılabilseydi, peygamberler gönderilmezdi. Salavatullahi Teâlâ ve teslimatühü Sübhanehü aleyhim ecmain. Ahiret azapları, peygamberler göndererek bildirilmezdi. İsra suresinin 15. ayetinde mealen, Biz, peygamber göndererek bildirmeden önce, azap yapıcı değiliz buyuruldu. Akıl, çok şeyi anlar. Fakat, her şeyi anlayamaz. Anlaması da kusursuz, tam değildir. Çok şeyleri, peygamberler bildirdikten sonra anlamaktadır. Peygamberlerin gelmesiyle, insanların özür ve bahane yapmaları önlenmiştir. Nisa suresinin, 164. ayetinde mealen, Peygamberleri, müjde vermek için, ve korkutmak için gönderdim. Böylece, insanların Allahü Teala'ya özür özr, bahane yapmaları önlendi buyuruldu. Akıl, dünya işlerinde bile çok kere yanılmaktadır. Böyle olduğunu bilmeyen yoktur. İslam bilgilerini böyle bir akl ile tartmaya kalkışmak doğru olamaz. İslam bilgilerini akl ile inceleyip, akla uygun olup olmamasına bakmak, aklın hiç yanılmaz olduğuna güvenmek olur ve peygamberlik makamına inanmamak olur. Böyle bozuk iş yapmaktan Allahü Teala hepimizi korusun. Önce peygambere inanmak, Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik etmek lazımdır. Böylece onun bildirdiklerinin hepsinin doğru oldukları kabul edilmiş olur. Şeklerden şüphelerden kurtuluş nasip olur. Dinin temeli, peygambere inanmaktır. Peygamberin, Allah tarafından gönderildiğini, hep doğru söylediğini, aklın kabul etmesidir. Akıl, bu temel bilgiyi kabul edince, peygamberin bildirdiklerinin hepsini kabul etmiş olur. Peygamberin, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Allah tarafından gönderildiğini, Allah'ın bildirdiklerine haber verdiğini kabul etmemiş olan bir akla din bilgilerini birer birer inandırmak çok güç olur. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Rahat Suresi'nin 30. ayetinde mealen İyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek a ile ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç hem de çok güçtür. Beyt. Hep akla güvenenin ayağı tahtadandır. Tahta olan ayağı, hiç denilir mi sağlamdır? Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği ve hep doğru söylediğini uzun uzun düşünüp, kabul ve tasdik ettikten sonra, O'nun yolunda, izinde bulunan, her şeyde O'na uyan bir kimse, her şeyi düşünerek yapmış ve hepsinde akla uymuş olur. Peygamberin her sözüne uyması, akla uymak olur. İnsanın aklı bir şeyin var olduğunu anlar, kabul ederse, o şeyden meydana gelen ve o şeyi meydana getiren parçaların da var olduklarını anlamış, kabul etmiş olur. Bu parçaların her birinin var olduklarını ayrı ayrı inceleyip, düşünüp anlamasına lüzum yoktur. O şeyin var olduğunu inceleyip, kabul etmiş olduğu için, o parçaların hepsini de inceleyerek kabul etmiş sayılır. Bizi doğru yola kavuşturan Allahü u Teâlâ'ya hamd olsun. O bize doğru yolu göstermeseydi, hiçbirimiz doğru yola kavuşamazdık. Peygamberlerin aleyhimü selavatü ve teslimat, hepsi Allah tarafından gönderilmiştir. Hepsinin hep doğru söylediğine inanırız. Sapık din adamı Ahmet İbni Temiiye’nin kitaplarındaki bozuk fikirleriyle İngiliz casusu hemferin yalanlarının ve iftiralarının karışımına vehhabilik denir. Doğru yolda bulunanlara bizden selam olsun. Herkese lazım olan iman, 1419, Miladi 1999, ve sonraki tarihlerdeki baskılarında sayfa 32'de diyor ki peygamberlerin aleyhümü salavatü vet teslimat sayısı belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi resuldür. Bunların içinden de altısı daha yüksektir. Bunlara ülül azm peygamberler denir. Ülül azm peygamberler, Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü vesselam. Peygamberlerin içinde 33 adedi meşhurdur. Bunların isimleri, Adem, Şit veya Şis, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Hıdır, Yuşa bin Nun, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Şem'un, İşmo'il, Yunus bin Meta, Davut, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Uzeyr, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhiüsselatu vesselam'dır. Bunlardan yalnız 28'inin isimleri Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Şit, Hıdır, Yuşa, Şem'un ve İşmo'il bildirilmemiştir. Bu 28'den Zülkarneyn ve Lokman ve Uzeyr'in peygamber olup olmadıkları kat'î belli değildir. Zülkifl aleyhisselamın ikinci ismi Harkıl'dır. Bunun İlyas veya İdris yahut Zekeriya aleyhisselam olduğunu söyleyenler de vardır. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşad olan bu kalbim bir gün şad olacaktır.